Altıncı özellik Birinci biat ve sonuçları İbn-i İshak şöyle demektedir. Ertesi sene geldiğinde panayır mevsiminde ensardan 12 kişi geldi. Resulullah Aleyhisselam onları akabede karşıladı. Resulullah'ı kendi aileleri gibi koruyup muhafaza etmek üzerine biat ettiler. Bu olay kendilerine savaş farz kılınmadan önceydi. Aralarında Es'ad bin Zürare, Raif bin Malik, Ubade bin Samit ve Ebu Heysem bin Tihan gibi isimler vardı. Ubade bin Samit şöyle demektedir. Birinci Akabe biatına katılanlardandım. Tam on iki kişiydik. Onu ailelerimiz gibi koruyacağımıza dair Resulullah'a biat ettik. Bu olay savaşın farz edilmesinden önceydi. Resulullah Aleyhisselam'a Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmamamız... Haksızlık yapmamamız, zina etmememiz, çocuklarımızı öldürmememiz, kesinlikle batıl iftiralarda bulunmamamız ve hayırlı işlerde ona isyan etmememiz üzerine söz verdik. Eğer bunları yerine getirirseniz size cennet vardır. Eğer bunlardan az da olsa kayarsanız durumunuz Allah'ın elindedir. İsterse sizi cezalandırır, isterse bağışlar. i̇bn İshak şöyle devam ediyor. Topluluk Resulullah'tan ayrılırken Resulullah Aleyhisselam, Onlarla beraber Musab bin Umeyr'i gönderdi ve onlara Kur'an okumasını, İslam'ı öğretmesini ve onları dinde bilgi sahibi yapmasını emretti. Musab, Medine'nin en iyi okuyucusu olarak anılıyordu. Evs ve Hazreç birbirlerine imamlık yapmayı hoş görmediklerinden onlara Musab radıyallahu anh namaz kıldırıyordu. İlk karşılaşmanın üzerinden bir yıl geçtikten sonra yeni mevsimde 12 kişi Mekke'ye geliyordu. Bu heyetteki yeni durum, heyetin Evs ve Hazreç gibi iki büyük topluluğu temsil etmesiydi. Öyleyse durum, Hazreç'in İslami tarafı, Evs'in de cahiliye tarafını temsil ettiği kabilesel savaşın neticesinden ibaret değildi. İslam'ın ana çekirdeklerini oluşturan bu grup, birkaç ay içerisinde kabilesel intikam ve kan duvarını aşmış ve tek bir cemaat halinde birleşmeyi sağlamıştı. Bu biatta bizi ilgilendiren aşağıdaki şu noktalardır. 1- İslam'ın siyasi çizgisi bütünüyle iç yapıya yönelmişti. Üzerinde önemli durulan yer de Yesrib yani Medineydi. Bu 12 kişinin İslam'a çağrıyı yaymada büyük rolleri olmuştu. İbn-i İshak'ın da dediği gibi Medine'ye milletlerinin yanına döndüklerinde onlara Allah'ın elçisinden bahsettiler. Onları İslam'a davet ettiler ve bu haber her tarafa yayıldı. Ensar evlerinden Resulullah Aleyhisselam'ın anılmadığı hiçbir ev kalmamıştı. Resulullah Medine'de iç yapıya yönelmiş ve İslam saflarında fikrin yayılmasına çalışmıştı. 2. Biat, savaş fikrini içermediği için kadınlar biatı diye isimlendirilmişti. Savaş ancak insanın inanç ve fikir yapısının oluşturulmasından sonra öngörülür. Birey ve cemaat iç olgunluğa eriştikten sonra cihada davet edilebilir. Yapısı İslami bir biçimde şekillendirilmeden bir kişinin cihada itilmesi doğru değildir. Böylesi bir kişi Allah yolunda cihadın kutsallığına vakıf olamayacağı için aile bağları ve geride kalan malı mülkü onu geri itebilir. Onun için birinci biat savaş kanunlarının dışındaydı ve savaş öncesinin canlı bir tecrübesiydi. 3. Üzerine biat yapılan değerlere gelince Ubade bin Samit'in bize anlatmış olduğu, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamamız, hırsızlık yapmamamız, zina etmememiz, çocuklarımızı öldürmememiz, kesinlikle batıl iftiralarda bulunmamamız ve hayırlı işlerde ona isyan etmememiz üzerine söz verdik şeklinde belirttiği esasları kapsamaktadır. 4. 1. Akabe biatına Evs'den iki kişi katılmıştı. Bu İslam'ın menfaatine çok büyük bir gelişme demekti. Bu astaki şiddetli savaştan sonra Hazreç'ten olan bu altı kişi kanlı iç çatışmalar durumunu aşmışlar ve ikisi Evs'ten olmak üzere yanlarında yedi kişi daha getirmişlerdi. Demek oluyor ki Evs ve Hazreç'ten Müslüman olanlar cahiliye kalıntıları olan aşiret çatışmalarını aşmışlar, önlerinde açılan yepyeni bir ufka doğru birlikte yürümenin mutluluğunu yaşamışlardır. 5. Akabe biatının semeresi olan yeni gelişme, Resulullah Aleyhisselam'ın Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh'i durumdaki yeni gelişmeleri şahsi olarak kontrol etmesi ve bu yeni dini Müslümanlara öğretmesi için kendi özel temsilcisi olarak göndermesiydi. 6. Medine'deki bu ilk İslam diplomatı Allah'ın yardımından sonra zekası, hikmeti ve olgunluğuyla bir yıl içerisinde Usaid bin Hudayr ve Saad bin Muaz gibi Evsin büyük liderlerini İslam'a çekebilmiştir. Evsin liderlerinden olan Abdüleşel oğullarından kadın, erkek, çocuk, İslam'a girmedik kimse kalmamıştı. İslami akım büyümüş ve Medine'de İslam devriminin yapılması için ortam hazırlanmıştı. Yöneticilerin yaptığı bütün bu potansiyeli mücadelenin menfaatine organize etmek olmuştu. 7- Biat şartlarının savaş ve muhareke özelliklerini taşımaması ve bu yüzden Müslümanların bu biatı kadınlar biatı diye isimlendirmelerine rağmen, bu biat, belirli bir terbiye ve muharekeye taban oluşturma özelliklerini içeriyordu. Birincisi, inanç ve fikirdeki ayrılıklardır. ''Allah'a hiçbir şey ortak koşmayız'' kelimesi, pratikte bu topluma bir savaş ilan etmek anlamına gelir. Bu, onların dinine ve inançlarına karşı yapılan bir devrimdir. İkincisi, ahlak ve gidişattaki ayrılıktır. Bu yolda zina, hırsızlık, kız veya erkek çocukları diri diri gömmek ve iftira atmak yoktur. Cahiliye toplumunun tüm özelliklerine karşı İslam'ın güzelliklerini özümseyebilen bir kişi, İslam askerliğine ehil olan ve belli bir müddet sonra kendisine verilecek emirleri uygulamaya kadir olan kişidir. Üçüncüsü, velayetin değişmesidir. Medine yöneticilerine veya kabileye olan itaat bitmiş, Allah'a ve O'nun elçisine itaat başlamıştır. Bu emirlere muhalefet edenler asidirler ve taksirlerinden dolayı hesaba çekilirler. Böylelikle, itaat ve masiyet terazisi, kabile reisinin emirlerine veya kabile adetlerine karşı çıkmakla tartılır olmuştur. Dördüncüsü, Uygulamada emirler veren bir otoriteyi değil, vicdan ve maneviyatı esas almaktır. Günahların cezası Allah'tandır, devlet otoritesinden değildir. Defanın mükafatı da cennettir, hükmeden sultanın maddi bağışı değil. Kısa olmasına rağmen küfürle batılı tamamen ayıracak olan bu yeni merhalede, bu terbiyenin verilmesi zaruriydi. Günümüzün İslami hareketi bu durumu kendine örnek olarak almalıdır. 8. Bu biatın işaret ettiği mefhum, sabır mefhumudur. 1. Akabe biatının değerlerinden konuşacak olursak, bu meanda zamanın hiçbir fonksiyonu olmadığını görüyoruz. Mekki terbiye tam 13 yıl, Medine'deki terbiye ise 2 yıl. Bundan biraz çok veya az olabilir, bu kadar sürmüştür. Buna rağmen, muhacirin ve ensardan İslam'a ilk girenler, aynı seviyede kabul edilirler. Önemli olan, terbiyenin kalitesi ve semeresidir, kapsadığı zaman değil. Bunun için Resulullah Aleyhisselam, temsilcisinin Medine'de bulunduğu bir senelik bir zaman zarfı içerisinde hazırlamış olduğu raporu dinlediği zaman, gerekli olan imani hazırlıktan sonra ikinci Akabe biatında silahlı hazırlık için izin vermekte bir sakınca görmemiştir.